Evuzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati amalina Men yehdihillahu fele muzillele ve men yudlil fele hadiyale Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resulüh. Emma abad... Fakine istigal hadisi kitab Allah ve hayral al-hadi Muhammed'in sallallahu alaihi ve şer ve umur muhtesatı ha ve külle muhtesetin bid bid'a ve külle bid'a'tin zalalet ve külle zalaletin fil nahr. Ehli sünnet ve cemaatin özelliklerine bu menhecin özelliklerine dair derslerimize bugün inşallah ehli sünnet ve cemaatten ayrılan bidat fırkalarının Vasıflarıyla devam edeceğiz. Bu vasıflardan en başta geleni, hakkı bilmemek ve batı ile hükmetmektir. Hakkı bilmemenin yanında, kesin bir bilgiye dayanmadan zan ile hükmetmeleri, batıla sarılıp adaletten uzak zulüm ile hükmetmeleridir. Bunun ilk örneği, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde görülmüştür. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ganimet taksimi yaptığını gören biri, Ey Muhammed! Adil davran, muhakkak sen adil davranmıyorsun deyince, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona, Eğer ben adil davranmamışsam, zarar etmiş ve hüsrana uğramışım demektir, diyerek cevap verdi. Bazı sahabelerin de, Ey Allah'ın Resulü, izin ver de şu münafığın boyunu vuralım demeler üzerine, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor, Bunun soyundan öyle bir kavim çıkacak ki, Biriniz, onların namazı yanında kendi namazını, orucu yanında kendi orucunu, onların o kıraati okuyuşu yanında kendi okuyuşunu küçük görecek. Şeytanın kişisel görüş ve hevasıyla Allah'ın emrine karşı isyan etmesi gibi, heva ve zan ile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ayıplamak bu bidatlerin sebebiydi. Diğer bir özellikleri, fikirlerin birbiriyle çelişmesi, birliğin bozulması ve düşmanlıklardır. Bilgisizlik, kişisel görüşlerin yaygınlaştırılma arzusu, düşünceler arasındaki çelişkiler, dayanışmanın bozulması ve düşmanlıklar sünnetten ayrılmanın sebeplerindendir. Böyle olunca herkes bildiğini okuyup sünneti geri plana atmaya başlar. Özellikle kitap ve sünnete fazla bağlılık göstermeyen, derinliğine inmeden sahih ve zayıf hadisleri ayırt etmeden, Kıyasın olumlu ve olumsuz yönünü araştırmadan şahsi görüşlerini ön planda tutanlar, bidatlerin çoğalıp yaygınlaştırılmasında büyük rol oynamışlardır. Bu sebepler de eklenince bunların önüne geçilememiştir. Zira bu sebepler cehaleti ve zulmü güçlendirir. Allah Azze ve Celle şu ayeti kerime ile insanoğlunu cahillik ve zalimlikle vasılamıştır. Emanetten bahsettiği Ashab suresinin 72. ayetinde onu insan yüklendi. Bununla beraber onun hakkını tam olarak yerine getirmedi. Çünkü o çok cahil ve çok zalimdir. Dedi. Allah Azze ve Celle insanlara ilim ve adaleti bahşetmekle onları bu sapıklıktan kurtarmış olur. Diğer bir özellik dinde aşırılığa kaçmaktır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah ve Resulünün zemmetmiş olduğu, kınamış olduğu haddi aşma, sünnetten ayrılma sebeplerinden olmuştur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve Raşid Halifeler döneminde aşırılığa kaçmalarından dolayı, harici ismini alan bir takım kimseler, ibadetlere son derece düşkün oldukları halde sünnetten uzaklaşıp cemaatten ayrılmışlardır. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam bu kimselerle savaşılmasını emretmiştir. Bu konuda yani haddi aşma konusunda Allah azze ve celle Nisa suresinin 171. ayetinde şöyle buyurur. Ey kitap ehli dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında haktan başkasını gerçekten başkasını söylemeyin. Sahih bir hadiste de Resulullah Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Dindeki aşırılıktan uzak durun. Çünkü sizden evvelkilerin helak olma sebebi bu idi. Tefrika ve uyuşmazlık Resulullah Aleyhissat ve Sam tarafından reddedilmiştir. Allah Azze ve Celle ve Resulü bunu reddetmişlerdir. Kendilerini haklı çıkarmaya çalışan bir takım basiretsiz insanlar bu konudaki uydurma hadislerin sahihliğini ispatlamak için çabalar sarf etmişlerdir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Bu putlar sizin ve atalarınızın takmış olduğu isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar yalnızca zannına ve nefislerinin aşırı heveslerine uymaktadırlar. Necim Suresi 23. Ayet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise şöyle buyuruyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkında Allah Azze ve Celle Necim Suresi'nin ilk ayetinde buyuruyor. Battığı zaman yıldızı andolsun ki arkadaşınız Muhammed sapmadı ve batıla inanmadı. O arzularına göre de konuşmaz. Onun konuşması kendisine vahyedilenden başkası değildir. Allah Azze ve Celle, Resulü ve Vesselam'ı cehalet ve zulümden tenzih etmiştir. Bunun da mesajını açık bir ifadeyle veriyor. Bir diğer bidat ehlinin diğer bir özelliği, hakkı bilmemek ve nifak, yani iki yüzlüktür. Bu kimseler üç gruba ayrılır. Dini bilmeyenler, münafık olanlar ve münafıklara kulak verip onların peşinden gidenler. Bunlar fitne ve fesatta birbirlerine destek olurlar. Ayetlerle ilgili yapılan yorumlar neticesinde ortaya çıkan ihtilaflar ya içtihadî meselelerde alimler ya dini bilmeyenler ya münafıklar ya da bu münafıklara kulak verenler arasında bu bulmuştur. Allah Teala ümmet içinde münafıkların peşinden gidip de onların söylediklerine kulak veren kimselerin bulunduğunu bildirmektedir. Genellikle halk Çoğunlukla hak, kendilerinde nifaktan bir şube bulunan ümmi cahiller ve tahrifçiler arasında kaybolmaya yüz tutmuştur. Bu kimseler karşılıklı olarak birbirlerini desteklemişlerdir. Dolayısıyla bu durum milletlerin karakterini değiştirmesine neden olmuştur. Buna rağmen şunu unutmamalı ki, bu din Allah tarafından koruma altına alınmıştır. Zulmederek tausup göstermek de yine bidat ehlinin vasfalarından birisidir. İlim ve adaleti arka plana ite, istihdadi meselelerde taassup göstererek kendileri gibi düşünmeyenlere karşı düşmanlık edenler, Sünneti seniyeden uzaklaşmışlardır. Allah Resulü ve Vesselam'ın dışındaki insanlardan herhangi birini sevip, onun yolundan giden kimse, ehli Sünnet, bunu reddedenler ise ehli bidat kabul edilmiştir. Bu durum, İslam alimlerinin peşinden gidenlerin arasında ve kısmen de olsa başka gruplarda görülmektedir. İşte bu kimseler bidat ehli olup sapıklığa ve tefrikaya düşenlerdir. İçtihadi meselelerde muhaliflerini düşman bilen, sadece kendileri gibi düşünenlerle işbirliği yapıp diğerlerini kafir ve fasık ilan eden, onlarla savaşmayı mübah kılan, böylece Müslüman gruplar arasında nifak sokan kimseler tefrika ve ihtilaf ehlidirler. Ümmet arasında tefrika yapmak için kendilerine bir şahsı veya bir sözü tayin etmeleri yine bidat ehlinin vasfındandır. Sünnetten ayrılan kimseler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dışında herhangi birini kendilerine rehber edinenler, sünnet ve ümmetin icmasını kabul etmeyenler, sünnete ters düşmüşlerdir. İndirilen semavi kitabın dışında hiçbir şey, insanlar arasındaki ihtilafları halledemez. Bunu akıllarına arz ettiklerinde her biri için ayrı bir görüş ortaya çıkmaktadır. Sünnette yeri olmayan meselelerin çözümünde yalnızca aklını kullanan kimseler, Nassın gereği olarak ümmetin ittifakıyla bidat ehli sayılırlar. İmam Malik, Allah rahmet eylesin, diyor ki, ilim ve hadislere rağbet azaldığı zaman zorluklar baş gösterir ve nefsi arzular, hevalar çoğalır. Bunun neticesi olarak Allah Resulü ve Selefi Salihine dayandırmadan, bir kısım insanları sevip bir kısmından da nefret eden, ne yaptıklarını ve bunların nasıl bir netice vereceğini idrak etmeyen insanlar görünmeye başlar. Bunun yegane sebebi, nasla dayanmayan kişisel düşünceleri ortaya atıp bunu taklit edilecek bir yol olarak göstermektir. Aleyküm selam ve rahmatullahi wabarakatuhu. Sahih hadiste var olduğu üzere Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir hutbesinde şöyle buyuruyor. En doğru söz Allah'ın sözüdür. Müslümanların dini Allah'ın kitabı, Nebi'nin sünneti ve ümmetin icması üzerine kurulmuştur. Bu kesinlikle tartışma götürmeyen bir gerçektir. Tartışma götürecek şeyler ancak kitap ve sünnet ile halledilebilir. Peşinden gidilecek tek kişi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dır. Kendisine uyulacak yegane kaynak kitap, sünnet ve icmadır. Bidat de ehli kimseler ise kendilerine bunun dışında yollar edinmişlerdir. Mesela hariciler kendi kişisel düşüncelerle Kur'an-ı Kerim'e bazı yorumlar getirip kendileri gibi düşünmeyenleri sapık görüp tekvir etmişlerdir. Kur'an'da yeri olmayan görüşleri ortaya atan ve kendilerine ters düşenleri kafir olarak addedenler haricilerden başkası değildir. Aleykümselam selam ve rahmetullah. Bir diğer özellik yani bidat ehlinin, sünnetten sapan, sünnetten ayrılan fırkaların diğer bir vasfı zulüm, haddi aşma ve aksama yani ifrat ve tefrittir. Sünnetten ayrılanların bir kısmı haddi aşanlardır, diğer bir kısmı da müfrit ve cahil olanlardır. Hariciler, rafiziler, kaderiye, cehmiye ve mümessile gibi birçok bidat ehli, kendi sapık inançlarını hak görüp karşı gelenleri tekfir ederler. Onlardan bazıları, hakkı inkar ve insanlara karşı yapmış oldukları zulümde kitap ehlini dahi geçmişlerdir. Bu mesnetsiz ve içeriği anlaşılmayan sözleri sebebiyle farkında olmayarak küfre düşerler. Bunlara karşı gelen diğer bir kısım insanlar ise el sünnet ve cemaat akidesini gereği gibi bilmezler. Bildiklerini ise anlatamazlar. İnsanları kitap ve sünnete ters düşen bidatlerden men etmedikleri gibi onları yermez ve cezalandırma yoluna gitmezler. Hak ile batıl arasındaki farkı gözetmeksizin Genel anlamda sünnetle dinin temel ilkeleri hakkında konuşmayı uygun görmezler. Kendi sahalarında birer müştehitmiş gibi davranırlar. Mürciye, tasavvuf ehli ve felsefecilerin büyük kısmı ile fakirlerden bazıları, zemini meşru olmayan bu yolu izlemişlerdir. Bunların diğer bir kısmı ise, kelam ehli ve kendi kişisel arzularının peşinde gidenlerdir. Her iki zümrenin takip etmiş olduğu yol da kitap ve sünnetin dışındadır. Bidat ehlinin diğer bir vasfı tevil ve ihtirat konusunda kendi muhaliflerini kafir ve fâsık ilan etmeleridir. Sünnetten ayrılanlar kendileri gibi düşünmeyenlerin yaptıkları ihtirat ve yorumları, tevilleri işlerine sindiremeyip onları kafir ve fâsık ilan ederek toplumdan soyutlamaya çalışırlar. Ayrıca uydurma hükümlerle onların kanlarını ve mallarını helal kılmak için uğraşırlar. Sünnet ve icma ile sabittir ki Bidat ehlinin yapmış olduğu tahribat ve işlemiş olduğu suç, şehevi arzuların peşinde gidenlerin suç ve tahribatından daha büyüktür. Mesela hırsızlık, zina, içki içmek, haram kazanç elde etmek gibi günahlar Müslümanlar için yasaklanmış olan şeylerin bir kısmıdır. Bidat ehli sünnet ve icmayı terk etmekle tüm emirlere karşı gelmiş olur. Tefsik ve tahlit yani günah sahibi birini ebedi cehennemde görme gibi akidevi suçlar da buna eklenince, müminlerin karşısında olan kafirlerin konumuna düşmektedirler. Somut bir itikadi anlayış ortaya koyulmasa dahi, kitap ve sünnet, kitap sünnet ve icmanın gerekliliğine inanmamak başlı başına bir sapıklılıktır. Aleykümselam ve rahmetullah. Öyle anlaşılıyor ki bu kimseler sünnetten nasiplerini almamışlardır. Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anhuma döneminde sünnete bağlılık temel ilke kabul edilmiş, yorum ve iştihada yer verilmiştir. Osman ve Ali radiyallahu anhuma dönemlerinde yapılan kısmi yorumlar ise haricilerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Onlar bu durumu istismar ederek büyük günah işlemeyi küfür saymışlardır. Müslüman cemaatleri ve onların imamlarını sapık ve zalim kabul ettiklerinden dolayı aslen kendileri sapıklığa düşmüştür. Kendilerine göre zulüm sayılan şeyi de küfür kabul edip bu temel üzerine yeni hükümler bina etmişlerdir. Rafiziler, Haruriler ve Hariciler İslam dininin temel ilkelerinden bazılarını terk etmekle okun yaydan çıkması gibi dinden çıkmışlardır. Diğer bir vasıfları hata ve günahı bir arada işlemeleridir. Sünnetten ayrılanlar Hata ve günahı bir arada işlediklerinden dolayı bidat çukuruna düşmüşlerdir. Sıddıklar, şehitler ve salihler elbette masum değillerdir. İnsan olmaları hasebiyle günah işlemeleri muhakkaktır. Yapmış oldukları iştihadlar bazen doğru bazen de yanlış olabilir. Eğer iştihadında isabet ettiyse iki ecir, yanıldıysa bir ecir vardır. Dalalet, sapıklık ehli ise aşırı giderek hata ile günahı eş değerde tutar. Bazen işi fazla abartarak onları masum sayar, bazen de günahından ötürü bağıyı ilan eder. İlim ve iman ehli ne masumdur ne de günah işlerler demektedir. Bu mesele yüzünden birçok bidat ve sapıklık fırkası ortaya çıkmış bulunuyor. Ehli sünnet ve cemaatin dışına çıkarak sünnet ehline karşı zulüm ve düşmanlık etmeleri yine bidat ehlinin diğer bir vasfıdır. Bu zümre Allah Resulü'nün huzurunda öne geçmekle sünnetin dışına, sünnet eline karşı yapmış oldukları zulüm ve düşmanlıkla da cemaatin dışına çıkmışlardır. Böylece bu durum bidat ve keyfi muamelelerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İslam aleminde ilk ortaya çıkan bidat, açık bir biçimde sünnete ters düşerek dinden çıkan haruriye bidatıdır. Bunların İslam camiasından ayrılmalarına neden olan iki sebep vardır. Bunlardan birincisi, tıpkı diğer bidat fırkalar gibi, Onların da sünnetin dışına çıkmaları, iyiyi kötü ve kötüyü de iyi göstermeye çalışmalarıdır. Yaptıklarının bidat sayılabilmesi için sünnetin olumlu olanını olumsuz, olumsuz olanını da olumlu görme göstermeleri yeter. Akselde bu yaptıkları bidat sayılmaz. Kısmen de olsa bazı alimler de bu hataya düşmüşlerdir. Bidat ehli ise sünnete karşı hatadan da öteye açık bir tavır almaktadır. Hariciler kayıtsız şartsız Allah Resulü'nün peşinden gitmenin şart olmadığını, sünnetinde yanlış yapabileceğini, Kur'an'ın zahirine ters düşen hadisleri kabul etme zorunluluğu olmadığını iddia etmişlerdir. Diğer bidat gruplarının da onlardan fazla bir farkı yoktur. Çünkü onlar da kendi düşüncelerine ters düşen konularda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın peşinden gitmemişlerdir. İkinci sebebi ise, kötülük ve günah işlemeyi küfür sayıp, Müslümanların mal ve canlarını helal kılmaları, İslam diyarını Darül Harb, kendi diyarlarında Darül İslam kabul etmeleridir. Rafiziler, Mu'tezile ve Cehmiye böyle söylemiş, ehli hadis, fıkıh ve kelamcılardan da aşırı giden bir kısım onlara katılmıştır. Allah Resulü'nün sünneti ve selefin icmasıyla sabittir ki, bidatin aslı caiz olanı haram, haram olan da küfür saymaktır. Mümin olan bir kimse, Müslümanların canını ve malını mübah kılmaya, onlardan nefret etmeye ve onlara lanet etmeye vesile olan bu iki şeyden şiddetle kaçınmalıdır. Netice itibariyle sünnete ve getirmiş olduğu kurallara ters düşen her şey bid'attir. Günahları küfür sayıp Müslümanlara kafir muamelesi yapan herkes de cemaatten ayrılmış kabul edilir. Zaten tüm bid'atlar ve keyfi uygulamalar bu iki temel esasa dayanır. Şunu da ifade etmek gerekir ki yapılan bu yanlışlıklar ya bozuk bir tevhile, bozuk bir yoruma ya da yanlış bir kıyasa dayanmaktadır. Mesela bidatçı kendini haklı çıkarmak için yerine göre ya bir Kur'an ayeti e, tabi bozuk bir yorum ile ya da sahih olmayan veya uydurma olan bir hadisi delil getirir. Hadislerin sahih, zayıf, makbul ve merdud olma durumunu gözetmez. Bunlara dikkat etmez. Aleyküm selam ve rahmatullahi wabarakatuhu. Mesnetsiz, delilsiz, yorum ve geçersiz olan kıyasın hiçbir geçerliliği yoktur. Bu tür yorumlar genelde bazı fıkı halimlerinin, tasavvuf ve kelam ehlinin adet haline getirmiş olduğu hatalı işlerdendir. Günahla veya yapay bir itikatla insanları tekfir etmek haricilerin mezhebidir. Yalnızca yapay itikatla insanları tekfir etmek ise, rafizilerin, mutezilerin ve diğer birçok bidat fırkalarının mezhebidir. Bidate dayalı tekfirden ise, daha önce bahsettiğimizden dolayı, burada kısaca geçelim, tekfirin iki nedeni vardır. Birincisi, kin, adavet yani düşmanlık ve kötülemek. İkincisi ise, sevgi, ihsan ve iyi sıfatları terk etmektir. Bunun da adı tefrittir, geri kalmaktır. Bir bütün olarak bu yapılanlar, Allah Azze ve Celle'nin ve mahlukatın mahlukatının hakkına tecavüz etmektir. İmam Ahmet'in arkadaşlarına şöyle dediği rivayet edilmiştir. İnsanlar genelde yorum ve kıyas yüzünden hataya düşmüşlerdir. Bunu İbn-i Teymi'ye Mecmu'l-Fetava'nın 19. cildinde rivayet ediyor İmam Ahmet'te. Evet, bidat ehlinin sünnetten ayrılan fırkaların genel özellikleri bu şekilde. Sünnete aykırı davrananların hükmüne gelince, Sünnete aykırı davrananlar şu kısımlara ayrılır. Hatalı müştehit, mazur olan cahil veya haddi aşan zalim, zındık olan münafık ve sapık olan müşriklerdir. Hatalı müştehide gelince, sünnete aykırı davrananların büyük bir kısmı hatalı iştihatlar yüzünden sünnete ters düşmektedirler. Bunun ise birçok sebepleri vardır. Onlardan kimi hakkı bulma yolunda fazla ileri gitmiş, kimi bu işte yetersiz kalmış, kimi de şüpheli meselelerde gereğinden fazla yoruma kaçmıştır. Şunu hemen belirtmek gerekir ki, bu kimseler gerçek anlamda mümin olup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet etmedikleri gibi haddi de aşmamışlardır. Fırkayı naciyi Allah Resulü ve vesselam şöyle tarif etmiştir. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. 72'si cehennemlik, biri cennetliktir. Cennetlik olan bu fırkada, yani kurtuluş fırkası, fırkayı naci bugün benim ve ashabımın yürüdüğü yol üzerinde bulunanlardır. İşte Nebi Aleyhisselatü vesselam ve sahabelerden gelen bilgilere bu şekilde inanmak gerekir. Her muhalefet eden helak olmaz. Mesela hata etmiş olan bir müşteydi Allah affeder. Zira hak olan diğer nas bu kimseye ulaşmamış olabilir. Bu durumda o mazurdur. Bazen de Allah o kimseyi yapmış olduğu büyük iyilikler yüzünden affeder. Sonuç olarak böyle inanan kurtuluşa erer. Böyle inanmayan ise bazen kurtulur, bazen de kurtuluşa eremez. Şöyle bir deyim vardır. Susan kurtulur. Men neca. Bu Allah Resulü ve Vesselam'dan da nakledilir. Kur'an'ın mübeyyeni yani açıklayıcısı durumda olan sünnetle sabittir ki, Allah azze ve celle bu ümmetin hata ve unutkanlık sonucu işlemiş olduğu günahları affetmiştir. Bu genel geçer bir kuraldır. Yani daimi geçerli bulunan bir kuraldır. Yine ümmet içerisinde herhangi bir fert yapmış olduğu hata yüzünden Allah tarafından mutlaka cezalandırılacağını vacip sayan şer'i bir delil yoktur. Fakat aynı durum diğer ümmetler için söz konusu olmayabilir. Ayrıca kitap ve sünnete göre kendisine risaletin tebliği ulaşmamış kimseleri Allah azap edici değildir. Kendisine tebliğin kısmen ulaştığı kimse ise, sünnetle sabit olmuş kesin bir nası inkar etmediği müddetçe azaba düçar olmaz. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman edip de Resulden gelen şeylerin bazısını bilmediğinden dolayı ayrıntılı olarak ona inanmayan kimse eğer onu hiç duymamış ya da kendisine sağlam bir vasıtayla ulaşmamış yahut da onu mazur görebilecek bir yorum ile tevil etmiş ise kendisini kendini kurtarabilecek bir imana sahip demektir. Yine kitap, sünnet ve icma ile sabittir ki, yapıldığı takdirde sahibini küfür, fısk veya günaha götürmeyen hatalar mevcuttur. Ameli konuların teferruatlarında yapılan hatalar buna örnektir. Bununla beraber sahben icması ve naslara göre bazı meselelerde yapılan tartışmalarda hatalar görülmüştür. Mesela selef ve halef alimlerinden bazısı, faizin bir kısmını bazı iskiğin bir çeşidini, bazı da fitne ortasında kıtali mübah saymıştır. Mazur sayılan cahile gelince, bunların bir kısmı kitap ve sünnete güvenlerinin az olmasından dolayı ters düşmüşlerdir. Bunun yegane sebebi ise peşinden gittikleri şeyh ve önderlerin söylemiş olduklarının şuuruna varmadan onlara sığınmalarıdır. Eğer bu sözlerin Sünnete muhalif olduğunu bilmiş olsalardı, bundan dönüp onlara itibar etmezlerdi. Selefi Salihin, Kur'an'a ve hadise bağlıydı. Ümmet içerisinde ortaya çıkan değişik görüşlerin neticesinde birçok grup meydana geldi. Bu grupların Kur'an ve sünnete olan bağlılıkları kalben değildi. Onlar tevhid, Allah'ın sıfatları, kader, Allah Resulüne iman ve benzeri konularda sadece şehirlerinin ortaya atmış olduğu ilkelere göre değerlendirme yaparak. Kuran'a uygun düştüğünü zannetiklerin delil olarak göstermişler uygun düşmeyenleri ise yorumlamaya çalışmışlardır Başka bir şey inandıkları için Kur'an ve sünnetten delil getirdikleri zaman bile nas olduğunu söylemişler muhalifleri gibi onlarda işlerine gelmeyen ayetleri yoruma tabi tutmuşlardır Çünkü onların amaçları Allah Resulü'nün söylemiş olduklarını öğrenmek değil Bilakis karşı tarafın Kur'an'ı delil göstermesini engellemektir İyi düşünmediklerinden dolayı da böyle bir duruma düşmüşlerdir. Müteahhirinin yani sonrakilerin birçoğu kitap ve sünnette selefin göstermiş olduğu ilgiyi göstermemişlerdir. Kamil bir imana ve ilme sahip olan selefi salihinin hatalarının az, isabetlerinin ise çok olmasının sebebi işte budur. Her mümin dini konularda sahabe ve tabiun'un yapmış olduğu gibi sınırı aşmadan ve kişisel görüş belirtmeden, teorik ve pratik olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın peşinden gitmek zorundadır. Bu sebepledir ki, onlar mantıklarıyla hareket etmeyip, nas'a bağlı kalarak sünneti uygulamayı temel ilke olarak kabul etmişlerdir. Onlar için ya kaynak, kitap ve sünnet olmuştur. Tüm dini problemlerini bu iki kaynakla halletmeye çalışmışlardır. Bidad ehli ise, tam bunun zıttına hareket edip, kişisel görüş ve zevklerinin peşinden gitmişlerdir. Sünnetin kendi inançlarına uygun düşen kısmını kabullenmiş, aykırı düşenini ise ya tevil yoluyla tahrif etmiş ya da rafa kaldırmışlardır. İşte bu, iman ve sünnet ehli ile nifak ve bidat ehli arasındaki farktır. O kimseler kısmen de olsa sünnetin peşinden gittikleri için imandan nasiplerini almışlardır. Genel olarak Allah ve Resulüne muhalefet ettiklerinden dolayı sınırı aşmakla da bidat ve nifaka bulaşmışlardır. Sünnete olan muhalefetleri bilmeyerek olduğu için münafık değil, fasık, eksik iman sahibi ve bidat ehli durumuna düşmüşlerdir. Bu bir eksiklik saysa bile günahları affedilebilir ve Allah'ın azabına tüçar olmazlar. Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellemden gelenlere muhalefet ilim ve adalet sayılamaz. Olsa olsa cehalet, zulüm ve zan olur. Bazı sahabelerin talak, feraiz ve benzeri konularda yapmış oldukları gibi gerçeği bulmak için meselelerin derinliğine inenlerin isabetsiz iştahatları dahi sevap, isabet adledilmiştir. Sahabeler çok önemli meselelerde hata yapmamışlardır. Allah'ın ipine sımsıkı sarılarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile yapmış oldukları anlaşmaya ahde sadık kalmışlardır. Her işlerinde bu denli hassas davranan kimseler, Kasıtlı olarak Allah ve Resulüne muhalefet edemezler. Aradan uzun zaman geçince, sahabeler için açık seçik, net olan meseleler, başkaları için bir sır haline geldi. Kitap ve sünnete muhalefet yüksek boyutlara erişti. Böyle olmasına rağmen Allah, mazur kabul edilen, müştehitlerin hatalarını bağışlamış ve iştiratlarından ötürü onları mükafatlandırmıştır. Bu kimseler yapmış oldukları iyiliklerle o zaman da 50 kişinin elde edebileceği sevaba nail olmuşlardır. Çünkü öncekilere yardım edecek kimseler vardı. Sonrakilerin ise onlar gibi kendilerine yardımcı olacak bir kimseleri yoktur. Bu ümmet ince ilmi meselelerde dahi olsa Yapmış oldukları iştahatlarda ortaya çıkan hatalar yüzünden sorumlu tutulmamıştır. Bilmeyerek içkinin bir çeşidini haram görmeyenin hatası affedilir de, niyeti kitap ve sünnete bağlık olan ve imkanların nispetinde ilim peşinde koşan faziletli müştehidin hatası affedilmez mi? Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Bakara 256'da. Ey Rabbimiz, estağfurullah Bakara 286'da. Ey Rabbimiz, unutur veya hata edersek, bizi muahaze etme, hesaba çekme. Ancak belli bir şahıs hakkındaki bilgilerinin olmayışı nedeniyle susmuşlardır. <gülüyor> Muayyen bir şahıs hakkında susmuşlardır. <gülüyor> Mazur olanların ikinci kısmı ise hatalı iştihat veya haktan uzak olan yorum yüzünden sünnete ters düşenlerdir. Bu kimseler Düşmanlarına karşı sünneti savundukları halde az önceki sebeplerden dolayı zaman zaman onlarla aynı duruma düşmüşlerdir. Böylece hem sünneti hem de bid'ati işlemişlerdir. Sünnetin mahiyetini iyice kavrayamadıklarından dolayı da mazur sayılmışlardır. Şunu da iyi bilmeliyiz ki dinde ve kelamda ekol olmuş kişilerin peşinden gidenler iki kısma ayrılmışlardır. Bunların birinci kısmı önemli ve temel ilkelerde sünnete karşı gelmektedir. İkinci kısmı ise mahiyeti ve incelikleri belli olmayan meselelerde sünnete muhalefet etmektedir. Bu kimseler hakkı söyleyip batılı reddettiklerinde iyi iş yapmış olurlar. Fakat kısmen hakkı inkar edip batılı söylediklerinde adalet sınırını aşıp büyük bir bidatı reddetmek için küçük bir bidatı işlemiş olurlar. Bu yöntemi uygulayanların çoğu kelam ehlidir tabiatıyla bu kimseler sünnet ve cemaat ehli bilinirler. Böyle bir durumda Allah Teala mümin olmaları nedeniyle onların günahlarını affedebilir. Hiç ışık vermeyen karanlık bir yerde bulunan kimseyi kurtarmaya çalışan biri zaman zaman aynı karanlığa kendisi de düşer. Net aydınlığı elde edemeyen, karanlık ve aydınlık arasında bocalayıp duran kimse ayıplanmamalıdır. Bağışlanan ve bağışlanmayan kötülükler ile İyilikler bazen bir arada bulunur. Açık bir şekilde doğru yolu takip eden bazen mazur saydır. Bazen de güçlüklerle karşılaşır. Bu kaideyi ifade etmenin iki nedeni vardır. Birincisi selefi ve alimleri gelişi güzel yermemek, zemmetmemek. İkincisi ise sünneti tam anlamıyla uygulamamanın iki nedene dayanmasıdır. Bu iki nedenden biri ilmi ve ameli olarak iyilikleri terk etmek Diğeri ise ilmem ve amelen kötülükleri işlemektir. Bunlar bazen isteyerek bazen de istemeyerek yapılır. İyilikleri gereği gibi yapamayan ile istemeyerek bazı kötülükler işleyen kimseler mazur sayılır. Tekrar ediyorum. İyilikleri gereği gibi yapamayan ile istemeyerek bazı kötülükler işleyen kimseler mazur sayılır. Bu seyiat ve hasenat yani kötülük ve iyilikler ile ilgili temel ilimleri elde etmek. Onların olumlu ve olumsuz yönleriyle mazeret sayılan ve sayılmayan pozisyonlarını öğrenmek için güzel bir ilkedir Din marufu emreder, münkeri ise yasaklar. Lakin bazı insanlarda hem iyilik hem de kötülük görülebilir. Bir taraftan takdir edilirken diğer taraftan da tenkit edilebilirler. Böyle kimselerin sadece kötü yanlarını görmemek gerekir. Aksi takdirde yapmış oldukları hasenatların e, iyilikleri de günün birinde terk edebilirler. Aleykümselam ve rahmetullah. Selefi Salih'in kelam ehlinin tümüne karşı gelmemiştir. Onlardan bir kısmını kastederek kelam alimleri zındıktır. Kelam kisvesine altın e, kelam kisvesi altına giren kurtulamaz gibi sözler söylemişlerdir. Bu söz peygamberlerin yolunu takip etmeden dini meseleler üzerinde konuşanlar hakkındadır. Hatta aşan zalime gelince bilindiği gibi sünnete ters düşenlerden Yanlış işteyat ve yorumlarda bulunanlar sonuç itibarıyla hatalı, zulüm ve cehalet yüzünden haddi aşanlar ise günahkar ve asi kabul edilmektedirler. Bağlı, zalim, sürekli günah işleyen ve haddi aşan kimseler, yorum yapanlar ve yorum yapmayanlar diye iki kısma ayrılırlar. Din ve ilim ehli, yorumcu müstehitler işlerinde samimidirler. Bu kimseler çeşitli işteyatlar yapmışlar. Ve kimisi bir şeye haram derken diğer ona helal diyebilmiş. Kimileri içkinin veya faizin bir çeşidine, kimileri de hulle ve mutan helal diyebilmiştir. Seçkin selef alimlerinden bazıları da bu tür iştihatlarda bulunmuşlardır. Bunların yapmış oldukları şey, iştihat olması hasebiyle en kötü ihtimalle hata olarak değerlendirilir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Yani müminlerin şu şekilde dua etmesini e, öğretiyor. Ey Rabbimiz! unutur veya hataya düşersek bizi hesaba çekme. Sahih bir hadise göre bu dua, böyle yapılan bir dua makbul dualardandır. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah Teala Davud ve Süleyman aleyhümselamın hars yani tarla konusunda vermiş oldukları hükümden haber verdiği kıssada sadece birini ilim ve hikmetle tahsis etmesine rağmen Lütfuyla her ikisine birden ilim ve hikmet vermiştir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Onlardan biri herhangi bir mesele hakkında hükmünde isabet etmiş, diğeri ise yanılmış olabilir. Böyle bir durumda hata eden müştehit, görüşünden dolayı yadırganamaz ve ilimsizlikle, cahillikle itham edilemez. Bile bile yanlış hüküm vermek ise günah ve zulümdür. Yani hata ile kasıt burada birbirinden ayrılır. Israr etmek de fısık veya küfürdür. Çünkü bu kesin olarak haramı helal etmektir. İşte bağıyilik denilen şey de budur. Bağıy durumuna düştüğünün farkına varmayan yorumcu bir müştehit, günah ve fıskı gerektiren bağıyilik vasfını taşımaz. Bağıy yorumcuların katli gerekir diyenler bile bu kimselerin sorumlu olmadığını söylerler. Sadece başkasına zarar vermesin diye bu karara varmışlardır. Bunlara göre hata eden müştehitler çocuk, unutkan, kalan veya deli mesabesinde olup mükellef sayılmazlar. Koruma altına alınmalıdırlar. Kur'an'ın aslına göre yanlışlıkla adam öldüren biri diyet öder ve günah işlemiş sayılmaz. Tevbe imkanı olan bir kişi hakkında hüküm icra eden imamın durumu da aynıdır. Yani bir kişinin tevbe imkanı var. Bu kimse hakkında yönetici olan imam, halife, hüküm icra ediyor. Bunun durumu aynıdır. TB'den eden günah işlememiş gibidir. İmam Malik, Şafii ve Ahmet'e göre yorumcu bağıyı, tevilci bağıyı sopa atılır. Yorum yapmadan bağıyı durumuna düşen kimse günahkar olsa da iyilikleri bu günahları siler. Ehli sünnet ve cemaat ittifakla kabul etmiştir ki, Cemel ve Sıffin Savaşı'na katılan sahabelerden hiçbiri ne kafir ne de fasıktır. Fıkıh alimleri tevil ve yorum söz konusu olduğu için bu savaşı gerekli gördükleri halde onların fasıklık ile itham edilmelerine izin vermemişlerdir. Tıpkı yorum yaparak ne biz için kimseye hac cezası uygulanmaz ve o kimse fasıklıkla suçlanamaz demeleri gibi. Cehmilerin ne dediklerini bilmeyip onları haklı gören birçok iman sahibi de zahiren ve batinen mümin kabul edilmektedirler. Diğer bidat ehli gibi meseleyi iyi kavrayamadıklarından dolayı bu kimselere kesin olarak kafir denemez. Olsa olsa bir kısmı günahkar ve fasık, bir kısmı durumuna göre iman ve takva ehli, diğer bir kısmı da hatalı müştehit. İşte adında hata eden kimse kabul edilir. Bidat ehlinin Bidat ehlinden zahiri ve batini olarak iman sahibi olanlar vardır. Fakat bunlar zulüm ve cehalet ile hata etmişlerdir. Bu onları kafir veya fasık yapmaz. Bazen zulüm ve düşmanlık etmelerinden dolayı fasık ve asi durumuna düşerler. Bazen de tevüle dayalı hata ederler ki bu iman ve takva ehli olmalarından dolayı bağışlanır. Nas'a karşı umursamaz olan veya nehyedilen yoldan giderek Allah'ın sınırlarını aşan, ya da hidayetten gereği gibi nasibini alamayıp nefsinin arzularına esir olan kimse kendisine zulmetmiş olup va'id ehlindendir. Tehdide, tehdide muhataptır. Zahiri ve batini olarak Allah ve Resulüne itaat eden muhalif bir müştehit de hakkı talep ederek yapmış olduğu iştahından dolayı mazur görülmüştür. Zındık olan münafığa gelince... Sünnete muhalifler, e, Sünnete muhalefet edenler içinde Müslümanlara karşı küfür, kin ve nefretlerini gizleyen zındık münafıklar vardır. Namaz ehli içinde kafir olanlar sadece münafıklar değildir. Bidat ehli içinde de zındık olan münafıklar mevcuttur. Bunlar kafirdir ve çoğunluğunda rafizi ve cehmiler teşkil eder. Zındıklık ve münafıklık rafizilerden zuhur etmiştir. Zındık, Batınî karamitalar ve onların benzerleri gibilerdir. Hiç şüphesiz en fazla ve net bir şekilde kitap ve sünnete muhalefet eden ve alternatifler üreten taife, rafiziler olmuştur. Bir kimse kendisinin sünni olduğunu söylediğinde, rafizi olmadığını belirtmek istemiştir. Rafiziler bu üç özelliğin dışında isterse fasık olsun, hiçbir fark gözetmeden, müminlerin başına geçen imama itaat etmeyecek tefrika çıkarırlar. Veya varlığı meşhul bir şey uğruna savaşırlar. Mümin ve anlaşma yaptıkları kimselere savaş açarlar. Dinen geçerli olmayan, nesebe dayalı taassup yüzünden sürekli olarak çatışmak isterler. Küçük büyük iyi kötü demeden, sağlıklı düşünen tüm Müslümanlara karşı kim beslerler. İşte Müslümanların cemaati arasında tevrika çıkarmak isteyen insanların en şiddetlileri bunlardır. Bu ümmet içerisinde olup da, Müşrik veya kitap ehli kafirlerin batıl sözlerini ve yapmış olduklarını benimseyerek taklit eden ve başkalarına da bunları benimsetmeye çalışan bir kimse günah ve nifaktan nasibini alır. Yaptığı iş oranında da eleştirilir. Kim kitap ehli veya müşriklerin ölülerini ya da dirilerini sever, tazim eder ve peşlerinden giderse onlardandır. Bu kimseler aynen İbrahim Aleyhisselam'ın düşmanlarıyla işbirliği yapanların konumundadırlar. Kildaniler ve diğerlerinden yıldızlara tapıp sihirle uğraşan müşriklerden olan ve sihirleriyle Musa karşı Firavun ve kavmiyle işbirliği yapanlara benzeyen ya da yapılan var, yapan yok, yaratılan var, yaratan yok, göklerin üzerinde bir ilah yok diyerek Allah ve rasulleri hakkında, onun isimleri ve sıfatları ile ahiret gibi konularda saçma zapan şeyler söyleyen Sabiiler ve filozoflarla benzerlik atteden ittihadiye ve diğerleriyle cehmiye gibi fırkaların küfürleri açıktır. Hulülcülerin küfürleri yine e, hulül ve iktidatçıların küfürleri e, buna dahildir. Bununla beraber İslam kisvesi altında ilim ve ibadetle meşgul olanların büyük bir kısmı bile adetlerinden ve söyledikleri sözlerden etkilenerek kısmen yaptıklarını icra edenler ve hakkı gizleyip batılı benimseyerek yakınlaştırmaya çalışanlar küfürden nasiklerini almışlardır. Demokrasi küfrüne davetçilik yapanlar da aynı şekildedir. Allah Teala iyiyi kötüden ve hakkı batıldan ayırmayı sever. Bu çeşit insanların ya tam anlamıyla ya da kısmen münafık oldukları bilinmektedir. Bir kimsenin zahiren Müslüman gözükmesi, onun batini olarak münafık biri olmasına mani değildir. Zira tüm münafıklar zahiren Müslümandırlar. İslam'ın zirvede olduğu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde dahi bu nurdan nasibini alamayan münafıklar varlıklarını gösterip kafir kabul edilmişlerdir. Çünkü küfür ile nifakın yolu ve sebebi birdir. Herkesçe bilmektedir ki bu bidatçıların büyük bir kısmı tam bir münafık olup cehennemin en alt tabakasında olan kafirlerdir. Zındık münafık tabiriyle adlandırılan kimseler rafizi ve cehmilerin arasında çoktur. Hatta bu bidatların mimarları kalben kafir olan zındık münafıklardır da diyebiliriz. Bu zındıklığı da Sabii ve müşriklerden almışlardır. Onların küfürleri basiret sahibi kimselere gün gibi açıktır. Aynı şekilde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Nebilik veya Resullilik iddiasında bulunan Kadıyaniler, Bahailer Onların değişik versiyonları İskender Evrenasoğlu gibiler. Onlara tabi olanlar bunlar hep zındık kabul edilen kimselerdir. 5. kısmı sapık müşriklerdir. Sünnete muhalefet edenler sapık müşriklerdir. Açık tavır ortaya koydukları takdirde tevbe ettirilirler. Tevbe etmezlerse boyunları vurulur ve mürtet kafir olarak ölürler. Dürzi ve Nusayriler ittifakla kafir olup kesmiş oldukları etler yenmez ve kızlarıyla evlenilmez. Bunlar cizye'yi kabul etmezler. Beş vakit namaz, Ramazan orucu, hac gibi ibadetlerin farz olduğunu kabul etmedikleri gibi içki ve murdar et gibi Allah ve Resulü'nün haram kılmış olduğu şeyleri de haram görmediklerinden kelime-i şehadet dahi getirseler Müslümanların ittifakıyla kafirdirler. Nusayriler Ali radıyallahu anh'ın İlah olduğunu söyleyen ve Ebu Şuayb Muhammed bin Nusayr'a tabi olan kimselerdir. Dürzi'ler ise Muhammed bin İsmail, e, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatını nesetmiştir diyen İsmail Yiye koluna e, tabidir. Bunların lideri hakim adında birinin kölesi olan Heştekin Dürzidir. Hakim, ilahlığını ilan ettikten sonra bu adamı tebliğ için Salebe oğlu Teymullah'ın vadisine göndermiştir. Onu bari diye isimlendirip yeminlerinde onunla yapmışlardır. Bunlar alemi kadim kabul edip, yani e, alemin e, ezeli olduğunu söyleyip, kıyamet gününü reddettiklerinden, haram ve helali kabul etmediklerinden dolayı küfürlerinde daha şiddetlidirler. Dürzilerin küfrü, Tartışma götürmez bir hadisedir. Bu konuda tereddüt eden kimse de onlar gibi kafir kabul edilir. Her kim Dürzileri kafir olarak görmezse o da onlar gibi kafir kabul edilir. Bunlar kitap ehli müşriklerden daha sapık kafirler oldukları için mallarına el konulur, kadınları dul bırakılır ve yemekleri de yenmez. Mürted olduklarından dolayı da teybeleri kabul edilmeyip bulundukları yerde lanetlenip katledilirler. Başkalarına zarar vermemeler için alimleri ve salihleri de öldürülür. Onlarla hiçbir ilişki korlamaz. Bir insanın ilah olduğuna inanan, ölmüş kimselerden şefaat, rızık, yardım ve hidayet bekleyen, işlerini onlara havale eden ve onlara secde eden kimseler tevbeye davet edilir. Tevbeyi etmediği, tevbe etmeyi kabul etmediği takdirde boynu vurulur. Herhangi bir şeyhi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tercih eden, İbadetlerin kendisinden sakıt olduğuna, ibadetin kendisinden düştüğüne inanan, Hızır ve Musa ile arasındaki kıssayı delil getirip herhangi bir veli ile Muhammed Aleyhissalatu vesselam aynı konumda gören kimseler de davet edilir. Tövbe etmediği takdirde boynu vurulur. Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem insan ve cin olmak üzere tüm aleme peygamber olarak gönderilmiştir. Ona itaat etmeyen ve şeriatın dışına çıkan herkes kafir kabul edilip katledilmeleri vaciptir. Bazı şeyhler hakkında aşırıya kaçmak da böyledir. Mesela Ali radıyallahu an, salih kimseler oldukları kabul edilen Adi Adi bin Misafir Hallaç veya Mısırlı Hakim ve Yunus el-Kati gibi kimseleri insani vasıflardan soyutlayıp da onlara bir çeşit ilahlık vasfı veren bunu yaparken de şeyhin vermediği rızkı istemiyorum ya da bir kurban keserken şeyhimin adıyla gibi sözler sarf eden, bu kimselere secde eden veya onlardan af dileyen, rızık, mükafat, imdat ve merhamet bekleyen, onlara sığınan, onların kendilerine yettiğine inanan bu kimseler Allah'a has kılınması gereken sıfatları başkalarına da verdiklerinden ötürü sapık birer müşrik sayılıp tevbe etmeye çağırırlar. Tevbe etmedikleri takdirde de öldürülürler. Aleyküm ve rahmetullah. Gözleriyle Allah'ı gördüğünü iddia eden kimse de sapıktır. Allah Azze ve Celle'yi herhangi bir şeyhin, alimin veya emirin şahsında gördüğünü, yani onda tecelli ettiğini iddia eden ise daha büyük bir sapıklık ve küfür içerisindedir. Bunlar Allah'ı Meryem oğlu İsa şeklinde görüyoruz diyen Hristiyanlardan ve Deccal'in kendilerinin Rabbi olduğuna inanan kimselerden daha beterdirler. Bunlar iki kısma ayrılırlar. Birincisi, Hristiyanların İsa Aleyhisselam, Uluat Şia'nın Ali Rahmetullahi Aleyh, bazılarının da şeyhler, Emirler ya da güzel insanlar için söylemiş oldukları gibi, kulül ve ittihadın bazı kimseler için geçerli olduğunu savunanlar. İkinci kısmı, İbn Arabi, İbn Seb'in, İbn Farit Tilimsani ve diğerleri gibi Cehmillerin bir kısmı ise. Hulul ve iddia köpek, domuz ve hatta necis şeyler de dahil olmak üzere her şeyde olduğunu savunurlar. Bu sapık kafirler bazen Allah'ı gözleriyle gördüklerini, onunla oturup konuştuklarını, bazen de onu başkalarının suretinde gördüklerini iddia etmişlerdir. Böyle kimseler de tevbe etmeye davet edilirler. Tevbe etmezlerse kafir ilan edilip boyunları vurulur. Bu tür insanlar... Ali radıyallahu anha karşı Allah'sın diyen ve bu yüzden Ali'nin kendilerini yaktırdığı kimselerden yine İsa ile ilah olduğunu söyleyen Hristiyanlardan da daha beterdirler. Evet. Bidat ehlinin vasıfları, özellikleri ve bidat ehlinin kısımlarının hükümleri bu şekildeydi. Subhaneke ve bihamdik ve eşhedü en la te vahtek ve estağfuruke ve tubilek. Selamünaleyküm ve ve berekat.